8 Her bidat sahibi Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde manaları açık olmayan itikat bilgilerinde yanlış tevil yaparak yanlış mana çıkardığı için hak yoldan ayrılmıştır. Albuki Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki: Kur'an-ı Kerim'den kendi aklı ile, kendi düşüncesi ve bilgisi ile mana çıkaran kâfirdir. Berîka ve hadîkada dil afetlerinin 50.'sini okuyunuz. Namazdan, imandan haberi olmayanların para kazanmak için piyasaya sürdükleri uydurma tefsirlerinin yaldızlı reklamlarına aldanmamalı, bunları almamalı, okumamalıdır.